Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi, Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet bu hafta yine aslında e, bilindik bir konuyu konuşacağız. Kömürlü termik santrallar meselesi. Yine, bu sefer Kaz Dağları'na doğru uzanıyoruz. Bakalım orada neler oluyor evet. bitiyor. Biraz oraya iyi Son dönemde gene e, hareketlendi e, termik santrallarla ilgili gelişmeler. E, bugün biraz hem Kaz Dağları'nı hem Trakya'yı konuşacağız. Eee stüdyoda da bir konuğumuz var. Özgüler evet. Erdemli mutlu. Tema Çevre Politikaları ve Uluslararası Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Evet. bu mikrofona yabancı değil. Daha önce de Temanın burada programı vardı Yeşil Dalga program program programcılarından. <gülüyor> evet. Ee, şimdi, şimdi Hoş geldin Özgür. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk. İyi yayınlar arkadaşlar. Ee, şimdi şunu yapacağız. Kaz Dağları meselesini konuşacağız ama e, Tema Derneği ve yereldeki sivil toplum örgütleriyle birlikte en son e, orada yapılan orada e, çırpılar e, termik hı hı. santraliyle ilgili bir mahkemeye gidildi. Yargıya gidildi. Bir dava açıldı. Şimdi oranın özelinde konuşacağız ama... Ee, Özgür'le de Kaz Dağları'nın genelinde özellikle Biga tarafında bir e, enerji üssü haline geldi ve her tarafa e, yapılmış olanlar var ve e, daha fazla yapılmak istenen proje halinde bu çırpılarda olduğu gibi e, chat sürecine girilmiş işte sonrasında da yargı sürecine e, girilmiş e, süreçler, termik santraller var. Bunları e, konuşacağız. Yani resmin bütünle bakacağız Özgür'le birlikte. Ama önce e, yereldeki mücadeleyi dinleyelim. Çanakkale'den e, bizim yıllardır konuştuğumuz Süheyla Doğan var. Kaz e, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Eniden e, Süheyl'e ablamız artık bizim yıllardır konuşuyoruz kendisiyle. <gülüyor> evet. Sesini Abla, duydum demek. gülmeye başladım buradan. <gülüyor> e, Süheyl'e ablamız orada yıllardır kendisiyle Kaz Dağları için gerçekten e, yani son derece doğru bir insan. Orada neler olup bitiyor bizi hemen haberdar ediyor. E, oradaki gözümüz, elimiz, ayağımız. E, hoş geldin. Evet ee, günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Sevgiler Açık Radyo. Ee, şimdi e, duydunuz zannedersem bir Kaz Kazdağlarındaki bu e, termik santral sürecini konuşuyoruz ama son gelişme nedir? Biz biraz son gelişmeden sıcak havadisten başlayalım ve sonra Kazdağlarında neler oluyor? E, Sütülde sonrasında Özgür'le de konuşacağız. E, şimdi sözü size bırakalım neler oluyor oralarda? Takip ettiğimiz dosyalar açısından son gelişme Çırpılar Termik Santrali'nin projesiyle ilgili çet olumlu kararını verilmiş olması. Çırpılar Termik Santrali ile ilgili yıllardır mücadele ediyoruz. Bütün hem halkın katılımı toplantıları sürecini hem de bakanlıktaki inceleme değerlendirme komisyonu toplantıları sürecini çok yakından takip ettik hem biz hem tema ile birlikte bölgedeki diğer STK'larla da birlikte. E, çok umudumuz vardı aslında çünkü süreç bayağı uzamıştı. İDK'lar yeniden yeniden toplanmak durumunda kaldı. İşte herhalde çoğu projede görülmeyen bir şekilde 3 tane İDK toplantısı aşaması geçirdik falan. Biraz umutlanmıştık sanıyoruz bu kötü proje geçmez artık diye. Çünkü gerçekten çok kötü bir projeydi. E, bölgenin e, hava kirliliğine çok büyük ölçüde etki edecek. iklim değişikliğine ulaşacak. İşte %53 gibi çok yüksek bir kül oranına sahip bir linyit kömürle çalışacak yani olmayacak olacak bir proje ile ilgili. Ne yazık ki umduğumuz gibi olmadı. Ee, hemen seçimlerden kısa bir süre sonra çet işte, olumlu kararını verdi bakanlık. Bizim de şu anda e, yap yapacağımız e, en önemli çalışma da bunu dava etmekti, hukuk sürecini başlatmaktı. Biz de öyle yaptık. Hemen işte bir araya geldik bölgedeki ÇTK'lar olarak ne yapabiliriz diye temanın da koordinasyonu sağ da sağlasınlar. İki ayrı dava açıldı bölgede. Birisinin temayla biz Kazlar Kurma Derneği olarak açtık. Diğer davayı da Ziraat Böylesi Odası Dayanışma Derneği birlikte açtılar. Hı hı. Şu anda başlattığımız öyle bir hukuki süreç var. E, buradaki çet sürecinin e, yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali istemiyle herhalde değil mi açılan davalar? Evet, evet, onun kararının iptal edilmesi istenir. Ee, her, <gülüyor> evet. Şimdi e, biraz söylediniz ama bence e, Yenice'de yapılacak bir e, termik santral. Biraz bize bir anlatabilir misiniz? Kaz Dağları diyoruz ama tam Kaz Dağları'nın içinde midir? Milli Park'ın neresinde yer alıyor? Nasıl bir ekolojik e, orada bir sistem var ve neye zarar verecek? Yani bildiğim kadarıyla siz de söylediğiniz küllerle ilgili sorun var. Göletten sular çekilecek. E, diğerlerinden farkı ne olacak? Özellikle itiraz noktalarınız nedir? Evet. Çırpılar Termik Sentrali, Yenice dediğimiz, Yenice diye adlandırılan bir ilçenin sınırları içerisinde. Kazdağ'ın kuzey yamacında yer alan bir ilçe Yenice. Çan, Yenice gibi işte aynı istikareti. Kazdağ'ın kuzey tarafı diyelim. Çok verimli, çok geniş ovalara tarım alanlarına da sahip bir ülke, bölge. Özellikle kapya biberinin yoğun bir şekilde yetiştiği, çileğin çok yoğun bir şekilde yetiştirildiği ve ihracatının yapıldığı bir alan. E, bu amaçla, yani çok da göç vermemiş aslında. tarım biraz devam ettiği için hala köylerde yaşayan ve tarımla uğraşan e, binlerce insan var. E, tam da köylerin bu tarım faaliyetleri için gereksinim duyduğu böyle sulama göletleriyle ilgili bir yandan da projelerinde falan yapıldığı yer aldığı bir bölge. Hı hı. E, hakikaten de var da şu anda bir sürü gölet de var ve yeni yapılmakta olan özel idarenin e, yatırımı olan projeler var mevcut. Yeni göletler yapılması, sulama sistemlerinin yapılması gibi. Köylülerin, bölgenin ihtiyacı buydu zaten göletler ve tarımın geliştirilmesi. Hı hı. Tam tersine bu kadar önemli bir tarım arazisi içerisinde bir termik santral yapmak, bölgenin adeta ölüm fermanını vermek gibi. Her ne kadar çırpılar köyü, biraz kömür alanları, zaten daha cidden de kömür çıkartılmış o alanda. Ama en azından termik santrali dönüştürüp de böyle havalardan küller salınmamış diyelim. Bir dönem kömür faaliyeti yürütmüş, liyeti çıkartılmış. Onun yarattığı bazı etkiler var köyde ama bu çok sevede kulak bir şeydi. Şimdi e, tam tersine bütün bu alanları, daha geniş bir alana, hatta Edremit Körfezi'ni etkileyecek bir, bir projeden söz ediyoruz. Evet, e, tarımsal arazileri etkileyeceği gibi aynı zamanda bölgedeki içme sularını da e, sanıyorum etkileyecek değil mi bu proje maden sahası ve termik santral e, hayata geçtiği zaman? Termik santralin projesi e, Gönen Barajı'nın e, uzak mesafe koruma alanına çok yakın, bazen çakışıyor da. Bandırma ve gönen hı hı. buradaki barajdan içme suyunu karşılıyorlar. Evet. Ee, ne yazık ki bu tehlike karşısında bandırma ve görenden çok fazla bir şey alamadık, e, destek alamadık. Hı. Çok tehlikenin farkında değiller biraz o bölgede yaşayanlar. Ee, ve ne yazık ki de balık bas e, bu şeyin sahibi sorumluluk altında o bölgelere su vermek açısından. Onlar da çok ciddiyetinin farkında değiller işin. Gerekli önlemler alınmak kaydıyla bu bölgede termik santral yapılması sakınca yoktur diye görüş vermiş baski cep dosyasında. Çok üzücü tabi. Bu da evet üzücü bir not gerçekten. Yani bölge açısından sadece Çanakkale'yi, Kaz Dağları'nı değil aslında bölgedeki başka bir takım il ve ilçeleri de e, havasını, suyunu, toprağını etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. E, yerelde birlikte mücadele etmek çok önemli. Kazanımlar da bu şekilde sağlanıyor. Umarız e, bir an evvel bu meselenin e, bölgedeki e, diğer paydaşlar da farkına varır ve birlik beraberlik içerisinde bir mücadele olur e, diye ümid edelim. Evet, evet. Ee... Belki özgür bahsedecektir. Bugün yine çok önemli bir gelişme var. Bir işte kitlesel basın açıklaması yapılacak Çanakkale'de. Hı hı. E, o da yine seçimlerden hemen sonra kucağımıza düşmüş bir şey, imzalanmış ruhsat diyelim. Hı. Çanakkale valisi o bölgedeki çok önemli bir altın madeni projesinin gayri sivri müessese izniğini seçimlerden sonra imzalamış durumda. Bu projenin önünü daha fazla açmış durumda. Evet. Ben o bununla ilgili bir şey iyi. sorayım. Yani bu bir gayri sıhhi müessese ile ilgili izin yani işletme aşamasına geçeceği anlamına mı geliyor? Tabii zaten işletme arama aşaması bitmişti. Hı -hı. Firma işletme ruhsatı almıştı. Hı -hı. İşletme ruhsatı almad aldıktan sonra yapılacak diğer bir aşamada gayri sıhhi müessese izni alıp çalışmaya başlamak. Yani çalışmanın ilk adımı diyebiliriz. İlk adımı yani henüz Bundan bir... sonra artık üst yapıları kurmaya başlayacak Hı -hı. Şey firma. Ben... Ee, bununla ilgili ayrıca arayayım şimdi kömür öbürünün arasında evet, mı? Evet, evet. Ben hemen bugün bir, diye bir konuyu ayrı şey bir yani. ayrı, ayrı bir <gülüyor> haber konusu gerçekten ayrıca evet. iyi incelerim çünkü yıllardır yani o bölgenin e, yani her tarafı e, altıda üstüde çok değerli e, üstünü termik santrallerle mahvediyorlar. E, altını da altın altından da altını çıkarmaya çalışıyorlar. E, sizler sayesinde bizlerde e, sizler koruyorsunuz, bizlerde korumanıza yardımcı oluyoruz. Özgür bir Sesiniz şey. Teşekkür ederiz. Özgürle şimdi e, siz atıfta bulunduğunuz e, çok Hı. teşekkür ederim biz sizi çünkü Özgürle bundan sonra evet. Kazdağlarındaki geneli e, Çanakkale'deki Hı. genel Hı. bu termik santral projeleriyle ilgili enerji politikaları ile ilgili e, konuşacağız. Kazdağlı doğal kültürel varlıkları koruma Derneği'nden söyle daha. Doğan e, yayınımıza konuk oldu. Çok teşekkür ederiz. Sühele Abacım. Teşekkür adlıcım. ederim. <gülüyor> evet, sağ olun. Ben ederim. size Selamlar. altın bademleriyle ilgili tekrar Kolaylıklar vereceğim. Kolaylıklar dileyelim. Kolay gelsin. Çok Can teşekkürler. Sağ olun. Ee, şimdi Özgür... E... Ya meseleyi orada son sıcak gelişmeyi dinledik. Ee, ne olup bittiğini ama çok ciddi bir şey var orada. Yani şu, şu, şu Mesele bir tane değil. Çam'da zaten mevcut iki tane vardı. Yeniden yapılmak isteniyor. Biga zaten kaç tane olduğunu ben unuttum. Yapılan var, yapılmakta olan var. Çet süreci, yargı süreci bir sürü şey var. Dilersen resmin bütününe bakalım. Çanakkale'de ne oluyor, ne yapılmak isteniyor, sonu nereye gidecek bunun? Onları da senden dinleyelim. Aslında Söyla Doğan'ın anlattığı gibi çırpılardan başlayayım ve büyük resmi dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Tekrar teşekkürler konuk ettiğiniz için gerçekten biliyorsunuz ki 2012'den beri bu kömür meselesi, kömür madenleri ve kömürlü termik santraller meselesi hepimizin gündemine çok hızlı bir şekilde girdi ve 6 yıldır Türkiye'nin pek çok ilinde yaklaşık 15 ilinde hızla ilerleyen süreçler var sizler özellikle Pelin yani 2012'nin başından beri hemen yani bizim de gittiğimiz pek çok sahada geldi. Sen bir, bir kısmına katıldın. Çanakkale işte bunların merkezinde en fazla planlanan termik santral bölgelerinden bir tanesi. Hmm. ...Türkiye ölçerinde bakalım. Çok hemen Trakya'ya getireceğim. Öyle konuşmuştuk sizinle çünkü. Bu 2012'nin kömür yılı ilan edilmesinden sonra... ...dediğim gibi pek çok ilimizde hem ithal kömür... ...hem yerli kömür meselesi gündemimize düştü. Ama 2015'ten itibaren de özellikle yerli kömür... ...Linyit madenleri önceliklendirdi. Tema açısından ve yerel dernekler açısından baktığımızda da... ...üzücü olan bu siç, yani kömür madenlerinin olduğu yerler... ...kömür rezervlerinin olduğu yerler... Maalesef tarım alanlarımızın ya tam içinde ve büyük ova ilan edilen yani tarım alanlarımızın da en kıymetlisi diyeyim e, dinleyicilerimiz açısından hani birinci sınıf tarım arazisi hmm. ve mutlak korunması, korunması gereken gerek, evet. hani bir nevi sit deriz hani tarımsal hmm. sit gibi e, olan yerlerin ya içinde ya yakınında çoğu örnek vermek gerekirse Eskişehir'deki e, maden öyle, Konya, Karaman maden ve termik santral e, Tekirdağ Traki öyle. aynı şekilde A aynı. Çanakkale aynı şekilde Kırklareli maalesef e, ha şey, Haziran ayında gündemimize gelen yine tarım alanı içinde e, yeni süreçleri başlayan Kırklareli. Şimdi böyle baktığımızda e, gerçekten hem senin de Müsehile Abla'ya sorduğun soruda çok anlamlı Serkan. Yani nerede? Yenice. Yani ya tarım alanlarının içinde ki bizim yani neslimizin sürdürülebilirliği için Türkiye'nin geleceği için çok önemli tarım demek e, ve üretim demek gıda güvenliği demek. Bir bu boyut var. Bir de şu anda programda asıl konuştuğumuz çırpılarla ilgili en güncel gelişme'ye bakacak olursak hani sen yani sizler gitmişsiniz diye biliyorum önceki konuşmalarımızdan ama o yenice ormanları hakikaten hani anlatılamaz. Yani hani böyle gittiğiniz zaman İçiniz titrer bırakın kömür madenini hani orada böyle bir taş yapı ya da işte bir hani doğal sürdürülebilir bir baraka bile olsun istemezsiniz. Hani Hı -hı. öyle bir alandan bahsediyoruz öyle korunması gereken kıymetli bir evet. orman boyutu var. Hemen yakınında tarımsal alan var. Gene Süheyla abla bahsetti kapya biberi hani Çanakkale domatesi Hı -hı. E, bu Trakya toprakları zaten Türkiye'miz ülkemizde verimli tarım alanlarımız çok ...kıymetli, çok değerli ve pek çok ilimizde var. Ama Trakya'ya baktığımızda Türkiye'nin en verimli tarım alanlarının en fazla olduğu bölge. İşte bunun için Çanakkale'miz, Tekirdağ'mız, Kırklareli'miz... ...onun hemen yakınında ve etkilenen Edirne'siyle... ...bütün bölge gerçekten büyük bir tehlike altında. Biraz hani çok sayıya da boğmak istemiyorum ama çırpılarda niye dava açtık... <Gülüyor> Genelde ÇED'i konuşuyoruz, basına daha fazla e, çevre etkiler, etki değerlendirme raporuna idarenin onay vermesinden önce... ...sonra yerel derneklerle bizlerin, ulusal kurumların yaptığı çalışmalar oluyor. Ama e, bizim vakfımız, Tema Vakfı çok daha öncesinden bu işi engellemeye çalışıyor. Pek çok mücadele yürüttük. Bu Bugün konuştuğumuz Çırpılar olsun, e, dere Termik Santrali, Çanakkale'de planlananlarla ilgili... Hem çevre düzeni planları aşamasında demin yine sen sordun Serkan hani enerji üretim üssü olarak planlanması bölgenin hem çevre düzeni planlarında bir bölü yüz bin ölçekli orada bir enerji üretim alanı belirlendiğinde önce onu engellemeye çalışıyoruz. Yani planlamada plan aşamasında il ölçeğine gelmeden... ...büyük ölçekte bunu engellemeye çalışıyoruz. Çevre düzeni planının iptali, revizyonla davalarımız oluyor. Daha hiç bu projeler daha gündeme gelmeden, masaya gelmeden... Aynen. ilk imar planlarıyla yani büyük ölçekli çevre düzeni planlarında işlenmemesi için uğraşılıyor. Aynen. Yani bir nevi tema kökenine inip daha oradayken Hı. bir leke der şehir plancılar bizim ekipteki arkadaşlar. Yani bir leke olarak planda görüldüğü zamandan o lekeyi oradan kaldırmak temanın çalıştığı konulardan biri. Evet. Şimdi orada başarısız olduğumuzda oluyor, başarılı olduğumuzda oluyor ya da yürütmeyi durdurma kararı alıyoruz. Orada mücadele bitmiyor. İkinci aşamada toprak koruma kurulu. il İl ölçeğinde yapılan ve valinin başkanlığında yapılan toprak koruma kurulunda tarım alanının amaç dışına çıkarılmasını engellemeye çalışıyoruz. İşte Çırpılarda da Tema Vakfı, Ziraat Mühendisleri Odası uzunca süre bu alanın termik santral olarak tesis edilmesini engellemek için muhalefet şerhleri koydular. Kararını öyle geçmemesine uğraştılar. Orada uzun süren mücadelede yine biz ümit ediyorduk ki ikna edeceğiz. Çünkü temanın hmm. derdi idareyi ikna etmek. Hepimiz aynı memlekette yaşıyoruz. Bunun sorunlarını ve <gülüyor> tehlikenin ve tehdidin boyutunu gerek yereldeki makamlar Çanakkale düzeyinde gerek ulusaldaki bakanlıklar, hükümet anladığı zaman bizim inancımız her... ...bunun engellenebileceğine önemli. Onlar olmadığı zaman artık... ...kendi katılım ve demokratik şeyler... ...devam ederken maalesef... ...hem Toprak Koruma Kurulu'ndan geçmesi... ...ardından hızlı bir chat süreci... ...diye başladı. Bu sefer chat sürecinde... ...çevre etki değerlendirme sürecinin... Bakanlık daki toplantılarında inceleme değerlendirme komisyonu diyoruz. Süeyla ablalarda katıldı, temadan temsilcilerimizde katıldı, bizler de gittik ve şimdi dinleyicilerimiz göremiyor ama şu elimde gördüğünüz raporu paylaşarak idarecileri, bakanlık yetkililerine dedik ki, bakın derdimiz sadece çırpılar değil. Evet. Çırpılar çok büyük tehlikeli. ...kesinlikle yapılmaması gerek... ...ama Çanakkale'de bir çırpılar yok... ...Kirazlı Deresi, Çanı... ...Helvacısı, Cenalı... ...bir sürü yeni planlanan... Altı tane şu anda değil on, mi hizmette olan... Tane... Yo, toplamda Toplandı beş tane... ...doğru şey... Hı -hı. ...ikiniz de doğru söylüyorsunuz Hı -hı. aslında... ...bir tanesi de pilot Belin'ciğim... ...yani evet. o kadar bunları takip etmek <gülüyor> o kadar <gülüyor> zorlaşıyor ki ama çok... siz... Benim elimde de bir harita var... ...şimdi insanlar bu haritaya ulaşabiliyor mu... Ee... ...temanın sitesinden evet, öyle evet. bir şey verelim... ...Çanakkale Termik Santral Haritası diye bir harita var önümde... İç, Hı -hı. ...içler yani acısı... ...hakikaten içler acısı... ...çünkü evet. burada şey işte Karabiga'da üç tane... Çan'da da iki tane mevcut aktifte bir e, aktif çalışan termik santralleri görüyoruz ama yapılmak istenenleri işte farklı renkte işaretlenmiş. Ezine'de, Yenice'de, Çan'da, Karabiga'da zaten iki, dört, altı Toplam tane yeni 14 tane. toplamda on dört tane o aktif ya da aktif ol, yani düşünülen e, termik santral projesi var. Sadece bir ilde on dört tane. Bir ilde sadece. Yani, ve demin hani ikiniz de haklısınız dediğim öyle hani beş tane zaten işletmede yeni de planlananlarla birlikte 9 tane de planlanın 14 tane yani 14 termik santral Çanakkale ili'nin sınırları içinde Karabiga'da Çanakkale merkeze yakınlıkta ve buna baktığınızda demin de söylediğimiz ben yani Çanakkale ile ilgili saatlerce <gülüyor> konuşabiliriz. Evet. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz Kaz Dağına gider tatil hani olur hani hepimizin az Şimdi çok. Şimdi onu söyleyecektim. Türkiye'nin işte ciğerleri diyoruz, oksijen deposu diyoruz, Kaz Dağları, herkes oraya gitmek istiyor, oradan yer yürüt edinmek istiyor. Özenle Ama... korunması gereken <gülüyor> Özenle... bir yerin tam ortasına termik ee, santral. Memlekette kömür yılı diye bir yıl ilan edilirse aslında bunları konuşmak. Aslında yani çok 2012'den beri her yıl kömür yılı kömür gibi yılı. geçti bu altı sene değil mi? Yani o kadar fazla e, kömür termik santral ve e, kömür madenleriyle ilgili e, o kadar çok proje geldi ki önümüze. Artık hangi birini konuşacağımızı, hangi birinin hukuksal sürecini takip edeceğimizi şaşırdık. Ama aslında kazdağlarının sorunu sadece termik santralda değil, altın madenleri meselesiyle de çok uzun yıllardır e, kazdağları mücadele etti. E, onunla ilgili de e, Sanıyorum yeni bir, bir takım gelişmeler var mı altın hı hı. meselesiyle ilgili duyuyoruz. Maalesef ee, hani böyle keşke hani şöyle bir <gülüyor> bir gün olsa da ekonomi ekolojiye konuk gelip şu, şunlar o kadar iyi kapandı ki bu çedleri iptalleri aldık. Burada şöyle vazgeçildi yerelde hı. mücadele başarılı oldu. Yerel mücadele her zaman başarılı. Yani büyük resimde baktığımızda evet. e, gerçekten kaz dağları özelinde konuşacak olursak zaten hepimiz daha küçükken sen özellikle Serkan daha küçükken <gülüyor> altın meselesini biliriz hani Kazdağları'ndaki o çevre mücadelesi Türkiye'de 90'larda sivil toplum daha yeni yeni kurulduğu dönemlere baktığınızda Türkiye'de yani Çanakkale'de öyle, Kanadalı Artvin'de öyle, Kanadalı'sı, Avustralyalı'sı bu özellikle dışarıdaki bu hoyrat e, altın madencilerinin ülkemize bir hani bizim doğal varlık dediğimiz kıymetli e, havamıza, suyumuza, toprağımıza bir doğal kaynak muamelesi yapıp bir hoyratlık meselesi 90'lardan itibaren vardı. Kaz baktığımızda da işte talihsizlik yani hem altın hem kömürle ilgili... Ee, bir ...büyük bir tehlike içinde... ...ve orada yerelde... E, ...muhtarlardan tutun... E, ...bu demin çırpıları konuşuyorduk... Hı -hı. ...onu bir bağlamak istiyorum... ...örneğin 75 tane muhtarın 71 tanesi... ...71 muhtar... ...idareye bunu istemediklerini... ...yani termik santral istemediklerini... ...temiz hava, toprak hakkı için... ...temiz hava hakkı için mücadele ettiklerini söylediler... ...dolayısıyla... Sadece STK'lar değil ve daha da önemlisi bu zaten. STK'lar sadece pilot yapabilir, tetikleyebilir. Hani bir kısmına destek olabilir. Ama Çanakkale özelinde... harekete geçirmek Bence buradaki başarı... Ya da başarısızlık olduğu zamanlara da baktığımızda muhtarından şeyine yani çevre örgütünün dışında sağlık örgütüne, ziraat örgütlerine herkesin birleştiği bir nokta var. Ben daha iki gündür Çanakkale'deydim. Pazartesi salı Çanakkale'deydim. Orada bütün pek çok paydaş, odalar, STK'lar bir araya gelip kömür ve altın meselesini tartışalım diye Hı -hı. bir araya geldik. E, kömürden çok altımı tartışmak durumunda kaldık. Çünkü Hı -hı. demin e, telefonda da Söyle ablanın bahsettiği gibi e, geçen cuma itibariyle bu i̇şte, Kanadalı bir şirketin yine evet. e, şey yaptı. Kanadalı şirketin izinleriyle ilgili süreç hızlandı. Dolayısıyla oradaki yerel örgütlerde bir yandan aynı örgütler, aynı kurumlar hem kömüre mücadele, kömüre karşı çalışırken ikna etmeye farklı şekilde davadır, hukuki süreçlerdir, bilinçlendirmedir, ...halk toplantılarıdır. Bir yandan da altın konusu hızlandı. Bir süredir altın durmuştu. Evet. 15 Temmuz süreciyle de ilgili olarak... ...oradaki madenlerle ilgili süreç. Maalesef, gerçekten maalesef... ...bu Kirazlı altın madenini konuşuyorum şu anda... Hı -hı. ...spesifik Hı -hı. süreçleri evet. hızlanan. Belki dediğiniz gibi başka programda da konuşursunuz. Kirazlı altın madeniyle ilgili süreçlerin ilerlemesi... ...çırpılar madeniyle ilgili sürecin ilerlemesi... ...kömür madeni. Yani bu mavisi ve yeşiliyle hafızamızda olan güzel toprağıyla sarısıyla olması gereken çanak kalemizi hani toprağın e, altındaki değil üstündeki değerli diyoruz. Maalesef kömür bir yandan, toprağın altındaki altın bir yandan o üstündeki yeşili, maviyi, yeraltı sularımızı öncelikle bölge halkının hayatını tehdit ediyor. Evet. Su bittiği zaman o göletler termik santral gelsin kullansın diye yapılmıyor. O göletler bölge halkına temiz içme suyu vermek için yapılıyor O göletler bu kadar kıymetli Tarım alanlarımızın olduğu Çanakkale'de Daha iyi Suna üretim yapılsın şakalıdır. Yeraltı sularımız da tükenmesin Yeraltı sularımız da ayrı korunması Gereken El önemli varlığımız evet. Şimdi o göletin Sularının termik santral için yapılacak olma ihtimali bile ben hala ihtimal demek istiyorum hı hı hı. hala bunun olmaması için hem yereldeki dostlarımızın hem ulusaldaki idarecilerin ger gerçekten süreç uzadı hızlı başladı çırpılar ama süreç uzadı. Ümit ediyorum ki ya davamız başarılı olsun birlikte açtığımız pazartesi günü evet. ya başka sebeplerle ama çırpılar ve diğer <gülüyor> sıradaki diğer planlanan projeler iptal edilsin. Bizim temennimiz, bizim beklentimiz budur idare Hı -hı. eden. Çünkü Çanakkale'ye 14 termik santral, Çanakkale'ye ondan fazla altın madeni projesi. Kabul edilemezsin. Yani burası edilemez. artık o zaman Çanakkale'de yaşam olmayacak. olmayacak İstanbul'un evet. kuzey Doğru. limanları var. Hep şunu söylüyoruz. Buradaki yoğun baskı, nüfus baskısı buradaki ekolojik sınırlarını çoktan doldurdu. Ama Çanakkale'de böyle bir şey yok. Orası ekolojik sınırlarını doldurmadı. Sonuna kadar sonsuz bir yani, ekolojik sistem var. E, bunu mahvetmek için uğraşıyorlar. Bir yandan altın baskısı e, bir yandan da bu termik santrallerle ben daha geçenlerde Troya ile ilgili başka bir haber yapmak için oraları gezmiştim. Çimento fabrikaları gördüm her yerde. Deniz kenarlarında ve çimento fabrikasının olduğu yerin tamam etrafında tamamında gözle görülen bir kirliliği fark ediliyor. Görüyorsunuz ki gözle görülmeyen ee, neler var gerçekten yani bizim açık radyo dinleyicilerin şöyle düşündüğünü zannetmiyorum ben mutlaka ee, çünkü bu hükümetin bir argumentıdır ee, kendi kaynaklarımızı kullanmayacağız mı bir elektrik üretmeyelim de mumu ışığında mı kalalım böyle bir şey yok biz bu programda da konuştuk ee, bunun alternatifi var alternatifi varken Önce yenilebilir enerji var Türkiye'nin yenilebilir enerji potansiyeli var oradaki rüzgar güllerini her yerde görüyorsunuz ee, onları görünce buna göre mutlu oluyorsunuz en azından bir o potansiyelimizi sonuna kadar kullanalım son çare olursa o zaman düşünelim ama şu anda gerçekten çok saçma ee, kaybolan bizim değerlerimiz ve geleceğimiz bunu korumak için. Uğraşırız, Ama yeni, e, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biliyorsun ilk e, yapılan e, atılan adımlardan bir tanesi yenilenebilir enerji genel müdürlüğünün kapatılması oldu. <gülüyor> <gülüyor> o da yani tam aslında olması yapılması gereken şeyin e, tersi hareketler nasıl olur? Ee, iyi bir örneği olarak yani elbette kötü bir, bir gelişme de örnek açısından ya, söylüyorum fırsatlara bakalım diyorum ben yani şeye baktığımızda sistemi konuşmanın şeyi değil tabi zamanımızda azalıyor ama baktığımızda e, yeni bir enerjiyle ilgili katılıyorum ikinize de yani enerji verimliliği Serkan yani onu da altını çizmek lazım hani, başlı başına yani konuşma. şu konuşma anda... kaç Türkiye'de şu anda yani inanılmaz bir şey sadece onu engellesek belki bu on dört tane termik santrale denk gelecek zaten yani öyle çalışmalar da var bizim de çalışmalarımızda dava var. Raporlarımızda da bunu çok detaylı da bahsediyoruz. Yani Tema Vakfı örneğin buna hayır deyip durmuyoruz. Neye? Evet. evet. Enerji verimliyle Alternatifleriyle, evet. çözüm önerileriyle birlikte. %40 enerji verimliği potansiyeli var. Kayıp kaçak oranı e, indirilebilir. Yenilebilir enerji fırsatı var. Bir de fırsat demişken. Evet şu anda sistem değişti. Kurullar, ofisler onları da detaylı inceliyoruz. Yani ben hmm. e, inanıyorum ki. Buna yönelik de çalışmak lazım her zaman olduğu gibi neyi zorlayacağız anlatmaya çalışmaya derdimizi e, ifade etmeye çalışacağız o kurullara gelecek üst düzey yöneticilerin bakanlıkların yeni e, başkanlıklarında bu raporları anlatmaya temiz hava hakkı raporu Çanakkale'deki bu havayla ilgili kümülatif etkisi sorun sadece Çanakkale'nin sorunu değil. Kömür meselesi de bir enerji meselesi değil tek başına. Kömür meselesi, toprak hakkı meselesi, su hakkı meselesi, temiz, temiz hava hakkı meselesi. Bunun için hep birlikte çalışmaya, anlatmaya, bazen birlikte... ...bazen tek başımıza devam edeceğiz. Size de bu Ağzını, fırsatı verdiğiniz için ayrıca, ayrıca teşekkür. teşekkür ederim. Özgül, Ediyoruz Erdemli Özgün. Mutlu. E, tema Vakfı Çevre Politikaları Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Gerçekten burada temanın altını çizmek lazım. Meselenin daha mesele olmadan önce e, başlıyor mücadele etmeye. Bu mücadelesinde de biz de elimizden geldiğince destek olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özgür, katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Tabii program gene yetmedi. Konuşacak çok fazla konu var. Önümüzdeki haftalarda yine ağırlamak ümidiyle sizleri diyelim. Bu hafta da ekonomi ekolojiyi noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi ekoloji.